Günaydın günaydın ay ay aydın dın, dın. Günay, ay, ay, ay, dın günaydın günaydın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 Açtım demirci abi. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ee, şimdi spor gündeminde dün bomba gibi düşen bir haber vardı. Hayırdır? Hayır mı? Sen mi onu zaman göstericek artık. Siz gösterin demirci abi. Spor yorumcusu olarak siz sizin işiniz değil mi bu ya? Ne? <gülüyor> Her şeyi zamanı bırakmakla siz bu böyle olacak. Ben şimdiden söylüyorum demek zorunda değil misiniz? E, ben şimdi bir şey söylerim. O bilir de olmazsa. Ee? O zaman bir mosmor olmaz mı? Ya Demircan'ın yani bu abi, işler böyle. Bugün kadar böyle bir şey oldu mu? Hayır. Bizim mesleğimizin tehlikeli yanları bu. Evet de işte yani bilen adam orada belli ediyor kendini. Ben demiştim diyen adamlar prim benim yapıyor. Benim bir lafım vardır Ege. Merak ettim Demircan abi. Hiç bilen ne bilmeyen aynı kişi midir? Nasıl demiştim? Aynı kişi olabilir mi ya? Bir adam bir biliyorum bir bilmiyorum diyebilir mi? Ay, sen bugün biraz sınırlı mısın benim dünküğim gibi? Senin dünkün gibiyim. Evet Demircan Hanım. Özür dilerim. Buyurun. Her şey sinirleniyorsun. Neden? Yoksa sen sende mi Bozinovski taraftarıydın? Evet Bozinovski taraftarıydım ben. Evet onu anladım. Çünkü Ankara ucumuzda bomba gibi düşen bir haber spor gündemini dün adeta sarstı. Bozinovski haberi mi? Bozinovski gitti. Hikmet Karaman hocamız geldi. Bozinovski kimdi? Bozidey Bozi. Bozinovski bizim tehdit direktörümüz. İyi miydi kötü müydü demişler abi? Valla şimdi yeni yeni giledi güzel maç 16. sıradaydık. Evet. Bıraktı gitti takımı. İyi mi kötü mü yani şimdi? Valla şimdi hikmet karar Yani Gidişi iyi mi oldu onu söyleyeyim gittik Hüseyin. Baya bir alışveriş yapmış giderken. Hayır yani takım için iyi mi oldu gitmesi? Ha, şimdi Hikmet Karaman geldi. Tamam o iyi mi oldu peki? Mesela şimdi daha önce de Hikmet Karaman bundan önceki senede bizim teknik direktörlüğümüzü yapmıştı önceki zamanlarda. Ve bayağı da kuvvetli bir takım olmuştuk. Şimdi aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bayağı kuvvetli bir takım. Yani eğer Hikmet Karaman olsaydı biz şu anda kaç puan topladık mesela? 3 puan. Kaç gün sıradayız? 16. Aferin. Eğer Hikmet Karaman olsaydı şu bugün itibaren 3 puan toplasak bile en az 14. sırada olurdu. O zaman Bozinovski gittiği iyi oldu diyebilir miyiz? Yani otomatiği ekmek iki sıra fark eder. Demeceğim yani sizden başka herkesin matematiği var zaten. O ne? yüzden biz hesap edebiliyoruz. Hayır ama bu dediğim yani matematik değil. Anladın mı? Çünkü ben sana puan puanımız 3'den 5 olsaydı demiyorum. Bak dikkat et. 16. sıradan 14. sıraya diyorum. Anladın mı? Ha evet şimdi, tamam. Şimdi anladın değil mi? Evet doğru. Hikmet Karaman hocamıza hoş geldin diyoruz buradan. Biz de hoş geldiniz. Demeyeceğim siz Bozinoski hoca da çok süper hoca falan demiştiniz. Şimdi şöyle. Size böyle geldi. Siz yanıldınız mı yani? Hayır. Iyi, ben yanılmadım. Ben yanılmamıza. Ben o deminki lafımla bir takım benim meslektaşlarıma, televizyonda boy gösteren bir takım adamgillere, efendim radyolarda oluşan bir takım insanlara burada mesaj veririm. Aynı zamanda senin gibi televizyonu radyosu olan insanlara da mesaj verdim. Televizyon, radyom evinde olanlarım. Hayır. Yani mesela sen ne yapıyorsun? Sen beni çıkar diyorsun spor, spor evet. konuşan adam olarak. Doğru mu? Doğru. Ve hiç bundan pişman mısın? Değil misin? Değilsin. Değil mi? <gülüyor> evet. işte bu bir takım mesela sen değil de bir başkası da ne yapıyor? Başka bir spor konuşan adamı çıkarıyor. Spor konuşan adam dediniz yorumcu değil mi? Spor yorumcusu. He. Ondan çıkarıyor. Evet. Mu? Pişmanlık ne demek demiş Can abi ya yani neden bahsediyorsun? Pişmanlık, pişmanlık kavramıyor ki Mesela bir şey yaparsın Evet O zaman sana gayet güzel gelir. yaptığın şey Mesela Hı? Mesela şeftali Şeftali yedim bir gün Mesela Tamam O zaman gayet güzel geldi O dedin şeftmiş tadı da çok güzelmiş dedin Ama yedikten sonra ellerin ne oldu? Şeftali oldu. Evet. Doğru sulu mı? sulu. Yani, o zaman işte ah keşke şeftali yemeseydim dediğin alın pişman olmuşsun demektir. Ha. Pişmanlık bu demek. Tamam anladım. Anladın mı? Evet. Şimdi o işte benim de mettakveslerimin. Siz bu durumda şeftalisiniz yani. Ne? Şeftali gibi adamsınız yani. Hayır hayır. Yani, yani, örnekte öyle yani. Onu, siz benim açımdan ben düşününce onu, siz şeftalisiniz. Yayına çıkınca yemiş oluyoruz biz sizi Güzel güzel sulu bir şeftalisiniz siz yani. <gülüyor> şimdi... Ellerimizde şeftali şeftali Ama hiç pişman olmuyor muyuz Hayır bak şimdi şöyle Ben sana okur gibisin dediğim zaman Sen ne yaparsın Ne yaparım Hoşuna gitmez mi Sizin gidiyor da benim gitmez ha, Benim mesela gider ama ben şey Demirgün abi dediğin zaman veya ben mesela boğurdum gol diye boğurdum evde. Evet. O zaman vay öküz vay dedi. Çiçek abla. Çiçek abla. O zaman ben ben okul mu alıyorum? Olmuyorum. <gülüyor> yani. Doğru. Ben öyleyim. Şeftali değilim ben ama anladın şeftali mı? Şeftali gibisiniz. Yani gibisiniz yumuşak yumuşak <gülüyor> bir adamsınız yani. sen. Anladın mı? Oradan yani şimdi konular karıştırmayın. Ben ne benim? Siz deyince şeftaliyim ben dediğince. Şimdi bir şeftaliyim de yani örnek olarak mesela 5 mesela şeftaliyi yedin. Ondan sonra el yıkarken pişman olmadın. Ama ondan sonra tuvalete gittiğinde pişman oldun. Ne yapar şeftali? Peklik yapar. Kabız olursun değil mi? Evet demezsın. O zaman pişman olma. O olma durumun daha yüksek olur. Top ko angaran gecimizin atakta başarıyla olacak gibi. Güzel bağladım değil mi? Çok güzel bağladın sen. Şimdi bazıları merak ediyordur. Dün bir maçı oynandı. Bu adam ne? Bu adam ne? Ha Konuşun hakikaten Galatasaray maçı hakkında hiçbir şey söylemediniz. Galatasaray burada maçını hep beraber izledik ailece. Evet. Kesin ben bir kısmında uyumuşum. Çünkü ben böyle bir maç daha önce görmedim. Sıkıcı mıydı maç? Biraz. Oynamıyorlardı. Yeni Zira'yla Kara maç sırasında ilk defa Top oynadılar Gözlerini ayırdılar. Gözlerini ayırdılar, Gittiler Arka odada top şarttırmecesine Oynadılar Baya da bir şarttırmışlar. Hatta bir arada ben gittim Kafalarına Top attım. Biraz galecılık yaptım Falan filan. Yeni Oralar çok önemli değil ama Yeni biraz böyle bir garip bir maçtı Yani Bana da davet gelmedi <gülüyor> Bunu evet. da oradan böyle birilerine mesaj gönderiyorum. Ha, öldün, ne güldün? Ben çok güzel bağlamış olduk demiş ağabey. Hayır, şimdi beni şu anda bugün ilk eldin en sevgili sevdiklerimize duyururum. En sevgili sevdiklerim, ben sürekli birilerine bir şey anlatmaya çalışan bir insan haline geldim. <gülüyor> neden, neden diye soracak olursanız. Beni buralar böyle yaptı. Ben eskiden kendi halimde yaşar güzel güzel giderdim. Çolar çocuğa karıştım. Kendi ekmeğimi kazanıyorum. Allah şükür. Hepsini düşükmeyiyorum. Ama yavaş yavaş bu hale gittim. Çok teşekkürler Demircan abi. Allah'a teşekkür ederim. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın. Ay. 134 Feveri Radyo Tücesi'nin Sımoğlan sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi sevgili dinleyiciler Günün kuzu gibi ben bakmayacağım aslında Farklısı için bazı adamlar tutuldu siz biliyorsunuz Hani bir oktay demirci olsun bir fahir öncü olsun bu adamlar Sırf bunun için para alıyorlar ama Yani günün gazetelerine bakılacağız ama ara ki bulasın İkisi de mutfakta artık bal kaymaklı yiyorlar Yoksa Kuru çay mı Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu yüzden. şimdi az önce cevizli sucuk gelmiş. Amelere güzel olsun. güzel. Hoş bulduk. Bu sabahliğin güzel oldu ya bu artık iyice tam şey etkisini göstermeye başladı. Besinden mi diyeyim? İnsanın hakikaten mutluluğu yerine Görüşmeler. geliyor. Gıdanın evet. hemen güzel bir Arkadaş gıdana dikkat edeceksin. Ben mutfakta oturuyordum gazetelere bakıyordum. Fahir'in girdiğini gördüm. Benim Daha doğrusu girdiğini duydum ayak seslerinden anladım Fahir bir de elinde bir torba vardı ya fışır fışır fışır, fışır. O senin ayak sesinden elinden önce o torbanın sesini duyunca ha dedim Fahir'in bize yine bal kaymak getirmiş ama nerede, nerede? kendisine nerede? kadar cevizli sucuk mu getirdi? ne var o torbanın içinde şöyle şöyle iki parça cevizli sucuk var onları yedik işte eh ne demişler yiyen dikilir yemeyen yıkılır. yıkılır evet dikeldiğimize göre isterseniz günün, gazet bu combo. Buyurun. E, günün gazeteleriyle başlayalım e, günün gazetelerinde çok önemli haber. Londra'ya herkesi davet ediyoruz. Kim olarak? E, genel ne olarak. olarak Şimdi siz bazı filmlerin hastasısınız. Nedir o filmler? Love Actually mesela. Love Actually mesela. Tabii Nothing Kill. Nothing Kill. Dört nikah bir, bir cenaze. Değil mi bunlar? Hep yeah. güzel filmler. Evet. Bir evet. De Richard si Curtis Richard filmler. Richard Curtis. Bir de seri filmler var. Mesela seri Harry Potter. Film. Dediğin Harry Potter gibi. Rocky gibi mesela. Harry R Potter Rocky gibi mesela. Veyahut da Yüzüklerin... Efendisi, mi Evet, şimdi yeni bir <gülüyor> e, müzikal oyunu da sergilenmeye başlanacak Londra'da ve 20 tane Hobbit aranıyor. Müziklerin ee, efendisiniz müzikali için mi? Evet, bu Hayır gibi olsun sizin anlayacağınız izde işte. gençlerin sevdiği müzikaller <gülüyor> ne var şimdi? Mesela bir Hair var. Hadi Hair hadi. var. Jesus, Christ, Jesus var. Christ. Cats var. Cats var. Ondan sonra o Phantom neydi? Opera, Opera var. var. Ha, bunlar şimdi hep güzel olmuş. Gençlerin sevdiği şeyler bunlar. bunlar. Evet. Tabii. O Bir Erol, Erol Evgen'in zamanında oynadığı neydi o? <gülüyor> Kimin? Kişisel harikalar kumpanyası. Erol gibi. Evgen'in mi perdelerin içinden yırtarak çıktığı doğru. Hep onlar doğru. güzel müzikallerimiz. Bu müzikal içinde 20 Hobbit adayı yaşları 16 ile 35 arasında değişebilir özelliklerini sayıyorum. Bu özelliklere kısa sahipseniz. Kısa bağlı olmaları herhalde. Evet 1.70'den kısa. Mümkünse de kıllı ve ayak parmakları kıllı olanlar... ...özellikle ayak parmaklarında bol bol kıl olanlar... Ya sahneden nasıl görecekler Hobbit'in ayağını? İşte, Milleti ağzına mı sokuyorlar? O, o yüzden kıllı olmasını istiyorlar yani. Çünkü mesela senin ayaklarını ben biliyorum. senin ayaklarını biliyorum. Biz de senin ayaklarını biliyoruz. <gülüyor> Hepimiz <şimdi>. birbirimiz, Biçimlidir. <gülüyor> bir <çimlidir>. Hepimiz birbirimizin <gülüyor> ayaklarını biliyoruz. En büyük özelliği efendim kılsız oluşu. Kıllısız ayak rağbet edilmiyor üstünde işlem yapamıyorlar şimdi e, bu müzikal oyunlar için ne yapacaklar ayaklarımıza kıl takacaklar nasıl kafamıza evet. peruk takıyoruz ayağımıza da kıl takacaklar e, tamam o zaman niye kıllı ayak istiyorlar işte o kılları takacakları monte edecekleri kök kücret dediğimiz kök kıllar lazım ne kadar çok kök kıl o kadar çok hobbit diyoruz <gülüyor> Dünya Premieri Mart ayında Mart ayına kadar başvuru sahipleri. Mart ayına kadar o zaman kılları uzatıp gidelim. Gerçi kılları uzatıp kaybediyoruz. ayaklağın bir boy fotoğrafı, bir ayak fotoğrafı. Güzel çıplak biçimli böyle. Ee, mesela renkli bir e, zeminde çekilmiş olabilir. Atıyorum mesela duş aldınız. Evet. Lacivert bir bornozunuz var. Hemen duştan sonra bornozunuzu yere seriyorsunuz Bornoz. Bornoz. Evet, evet. Ondan sonra ayaklarınızı üstüne koyuyorsunuz. Siz veyahut da bir yakınınız bir <gülüyor> biçimli fotoğraflarını çekip en kısa sürede Londra'ya ulaştırıyorsunuz. Genel merkezde göndereceksiniz. Başka yo, rol yok muymuş? Yok, ya? Hobbit İlla Hobbit bit. mi? Evet, diğerleri bitmiş zaten. Başka rol dediğin ne istiyordun? Bir Gandalf var. Ondan sonra Nursuz Gandalf. Yüzüklerin Efendisi mi oynanacakmış hakikaten? Yoksa başka bir oyun için mi 1.70'in altında? <gülüyor> oyun içinde oyun diyoruz biz buna. Yok, Yüzüklerin Efendisi yok yani Bizde yalan yok. Biz burada gerçeğin e, adeta aynası gibi. Bravo'sun. Şöyle ki şey aynı iç bükey var, bir de dış bükey var. Ben dış... Hayır sus. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben de tepki veremiyorum artık ya Yiğit. Yani, ben yani de değil, çünkü uyuşuyorum. Uyuşturuyor <gülüyor> Ben ama. de halim yok. Dilem etkisi yapıyor. Kimisini bitirsin diye bekliyorum ama bitmiyor. Biz baktıkça cesaret alıyor bundan. Anlatıyor anlatıyor. En son bir, bir enerjisi toplayıp şey yaptı İyi oldu. O iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz Faire'nin Londra haberi için. İspanya'ya geçelim o zaman. Günaydın. Günay, ay, ay, dın, dın, dın. Günaydın. Günaydın. İspanyollar. İspanyollar, ah o İspanyollar. <gülüyor> Gene bizi sömürge yapmak için gemilerle geliyorlar. Gene, o metal kıyafetleri içerisinde. <gülüyor> ne çirkin bir zırhtır o İspanyolların zırhı da ya. O şapkaları o yok mu? Hakikaten ya. Yani. Ka yarım karpuzu hani mesela karpuz alıyoruz yaz mevsiminde böyle. Oradan koca bir dilim çıkartmasın da onu, onu... sanki kafana geçirmişsin gibi. Çirkin çirkin şeyler, altında çirkin çirkin kabarık ya, kabarık harikten. şortlar. Ondan sonra ne aldık biz geldik sizi sömüreceğiz. O da bir de bağırmalar. Andale diye bağırıyor adama bak Andale Arriva arriva diyor mesela <gülüyor> Bunlar hep İspanyolların Terbiyesizlikleri İspanyolların kıyafetlerini bir kenara bırakalım Yediklerini içtiklerini bırakırsak Hepsi pırlanta gibi adam Yedikleri, içtikleri. İspanya'nın nesi meşhur? İspanya Soruyorum. Boğası meşhur. boğası meşhur Yemek için E yiyor, o boğaları yemiyorlar mı zannediyorsun? Bunlar olur o öldüğü duyguları Bol bol güzel güzel kanını akıtıyor Hemen içeri sen? götürüyorlar ya Orada hemen adamlar şişleri geçiriyorlar Zaten şeyin üstünde Akşam çıkışta bütün herkes Yerleniyor Yerleniyor, yerleniyor. Mangalar mangaları. yerleniyor Zaten de... <gülüyor> O arenede girsen o oturulan yerler var ya. He. Hep post. Hadi, ya. Tabii Hadi canım, ya. Çok bol çünkü. O zaman İspanya'nın öküzü mü meşhur yemek için? Boğası. Boğası. Boğası. Gücüne gider zor Şimdi gider. öyle bir şey yokmuş. Ee, İspanyollar şöyle bir açıklama yapmış: Döner ve şiş kebap esas bizim yemeğimiz. Olabilir doğru. Olabilir, olabilir. doğru. ben çünkü Bana çünkü... boğa kesiyor her gün. Şimdi boğayı mesela hiç şey yapmadan direkt şişe geçirip döner diye satabilirsin. Ve adamlarda şiş var mı? Çok affedersin. Var. Var. Boğa matador var mı? Dönüyoruz. Var. E şimdi net... Kasap da var. <gülüyor> Kasap da var. Dönme hareketi de var. Bazen matador dönüyor. Dönüyor. Eta bunun bunun başka bir şeysi yok. Olabilir. Ama sadece krallar yer ee, bu şiş kebap ve döneri. Biz yani Yedi Türkler zamanında... olarak döneri ve şiş kebabı halka mı indirmiş? Aynen öyle yazıyor. Ya, ya. İspanyolların yaptığı halka ulaşması Türkler sayesinde gerçekleşti. Ama 10. yüzyılda Özellikle hüküm süren ne sultanları olabilir ne sultanları olabilir. ne sultanları olabilir ne sultanları Kaç olabilir kaçıncı dediniz hocam? 10. yüzyılda cevap veriyorum Likya Arap sultanlarının en çok tercih ettiği yemeğin döner ve şiş kebap olduğu önüsü Pardon önce. endülüs, endülüs. endülüs mi? Evet endülüsler Başka bir de işte bedeviler mi? Emeviler <gülüyor> mi? Teşekkür ediyorum Vair böyle bir açıklama Bu tartışılır abicim Yani Şimdi küçük abi, bir haber olarak gel alıyor bugün gazetede ama Bende de Yarın bir gün Buraya ben Urfa'dan, <gülüyor> efendim şiş kebap, Adana'dan, başkalarına Mersin. ben ki Mersin'den. Mersin'in nesimi meşhurdur? Künefesi. Hayır böyle. Tantuni. Bravo Tantuni. başka. Tantuni Zeki Efendi vardı. Hmm. Onlar ne ne, ne vardı ben. Be. Cemil Bey de vardı Tantuni Cemil O Bey. zaman bundan sonra şu 2 metrelik Adana kebap 15 metrelik Urfa kebaplarla uğraşacağımızda gidelim güzel bunların şeylerini belirleyelim. Standartlarını, Standartlarını belirleyelim. Doğru. Şeylerini alalım patentlerini alalım. Gerçi Adana kebabının alındı patenti. Oğlum, şiş şiş, şiş kebap dediğimiz böyle kuzu mesela şişe getiriliyor. O şiş kebap değil mi? Evet şiş kebap. Peki çok özür İçinde şiş barındıran her şey. Atıyorum çöp şiş. Mesela ciğer. Evet. Bu da şeye mi giriyor? Şişte C. olan her şey şiş kebaba, kebaba giriyor. Evet. Teşekkür ederim. Bu, bu muydu sorunuz? Abi ama bir tane onu değil mi? şiş kebap dediğimiz zaman bunun Adana'sı var, Urfa'sı var, ciğeri var, küçük doğranmışı var, yağlısı var, yağsızı var bir sürü şey var. Hepsini mi İspanyollar yapmış? İspanyollar da kuzu etine gezer. Ben bir tane meşhur İspanyol yemeği de duymadım bu arada. Yok işte onu diyorum İspanyol'un ne yemeği var? Bir balıkları var. Kim söylese bu ağızlarına bunun bir tane. Pirana. Pirana değil de pir... Pilele diye bir balıkları Pilele. var. <gülüyor> diye onun diyor. Öyle mi? Adamlar şarkı söylemekten yemek yapmıyorlar ki. Zaten bir bakarsa İspanyol dilince gözünde ne canlanıyor? Azuka Erkekler. O. İncecik erkekler mi? Bir şeyler yok ya? yemiyor demek ki. Bunlar bir de bu erkekler böyle vücut hatlarını belli edecek şeyleri giymeye pek bir bayılıyorlar. Kebap yani yiyen adam öyle dolaşır mı? Adana'da bir tane öyle adam bulabilir misin? Bulamaz. Bulamazsın. Tamam. Ben söyleyeyim bulamaz. Adam kebap yiyor, biraz yağlanma yapıyor. Tamam. Onu da belli etmek istemiş. O da makbule öyledir bizde. Egeciğim biraz yağlı olacak. Tam balık mevsimi. Bizde de öyledir. Evet. O... Almanya'da da dönerde bakteri bulunmuş. Yapma ya. Hemen yanında döner haberleri başlığı altında verilen haberler bunlar. <gülüyor> ya dönerde bakteri bulunması haber mi ya? Ne bileyim, bakteri yaklaşık. olmazsa olur mu Oktay ya? onun tadı bütün bakterisinde hem Berlin'de hem bilmem nerede bir sürü yerde yarısından fazla miktarda numune alınmış bu o dönerin... yarısından fazla bakteri bulunmuş yani Yazık. dönerin yarısı mı bakteri miymiş mesela orada bazen dizerler araya iç yağ koyarlar Geçen ya. günde yine başka bir haber vardı. Döner kesme bıçağı bulundu, icat edildi diye gördünüz mü? Böyle Var yuvarlak bir şey. Maçlara götürüyoruz. <gülüyor> o değil ya. O değil mi? O, değil, o Orada el becerisi Saç tıraş becerisi makinesi istiyor. vardır ya böyle eskilerin. Ha, hani öyle bunun, bir şey. He. Onun gibi bir şey. Onu tutuyorsun böyle rrr diye bir şey e, kesiyor. Bütün elinde düşer. O Ön tarafa şey yapıyor. Onu adam bir taraftandır Bittiriyor. şeyden yiyor. Mesela arkada bir müşteri. Onun ucunu ağzına veriyor. <gülüyor> o adam üstten tır tır tır tır, tır almaya başladık. Bir çeviriyor mesela döneri. Bir o piştikçe... O, o da o şerit halinde kalınca istediğine göre ayarlanabiliyor. Sana ağızın. bir tane alalım mı Ege ondan? Kalın bir şey. Ben şerit. dalından ısırarak yemek istiyorum. Öyle şeritlerle e, Dalından ısırarak o kadar incelikte ısırabilecek misin? Çünkü biraz dibi onun çiğ olur. İşte zevki orada. De kanlar şey? fırçır ısırdığım ya sanki döner bir canlı hayvanmış gibi düşün. Kolu bacağı olmayan, dönerek yaşayan bir hayvan gibi. Peki bir şey ben şey de vahşi gibi çıkıyorum çulların arasında onu ısırıyorum. Orta kanlar fışkır. <Gülüyor> Peki ocaktayken mi yiyeceksin sen şöyle kafayı kafayı yatırıp saçları şöyle elimle yanmasın Yok, diye. Zaten der, kısa yanmaz. Ha, bir güzel bone alüminyum folyodan yaparız sana. Bir gün beni kaşlarım yanmış görürseniz bil ki döneri dalından ısınmışım bir gece ama önce. mutlu göreceğiz herhalde seni kaşların yanmış olacak, olacak ama oltuya yönelsen belki Oltu'da o oltu daha var yani. kolay olur böyle yatay duruyor ya böyle dik, dik dönerde zor Oltu ince bir şey oluyor evet o, o, o zahmetli şey, şey haşmetli diyeyim. değil Mesela döneri dalından yediğin zaman adamı adam gibi muamele ederler. Yoksa oltu kebabı yemiş. Hemen oltuyu ye. onu babam değer. Derler. Derler. Demiş. Bizim orada öyle derler. Hele mesela şimdi şu saatlerde hmm. Sakarya'da dolaşsan. Orada bir dönerler ve adeta insanı şey yapıyor. Daha şu anda yeni Süreden, takılıyordur abi Süreden. dalına. Süreden yeni takılıyor da haşmetli. Tamam. Böyle, yani üçümüzü bir araya getir. 10 tane küçük köylü çocuk el ele tutuşsa o dönenin çevresini şey yapamaz. Küçük köylü çocuk. Çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ağaçlar vardır da. Onların <gülüyor> çevresinde köylü çocuklar olur. 10 tanemiz el ele tutuştuk falan. Onu çalıştık. O küçücük kutik elleriyle tutarlar da dolanamazlar. Dolanamazlar evet. Evet, e, ülkemizden haberlerle devam ettik. Burada sona eriyor. Ağrı şeyi başlamış, kongresi. Ne kongresi? Var mı sizde haber? Var, var. Buyurun o zaman Fahir. Bir dakika, bir dakika. Ne kongresi dedin mi? Ağrı kongresi. Ağrı kongresi mi? Tabii canım. Toplumun ne, ne %50'si ağrıdan şikayet ediyormuş. Her yerleri Her yerleri mi? Her yerleri ağrıyor arıyor diyorum. Her yerleri ağlayan, ağrıyanların konferansı mı? Valla 75 ülkeden 4 biri aşkın uzman bugün İstanbul'da. Evet, millet sağ sola ağrıyanlar da uzman beklesin 75 memlekette. 4 gün sürecek. Uzman nerede konferansa gitti. Ay ay ay uzman nerede konferans. Da, konferans değil de bunların mesela bizde. Sempozyum. An, hani sempozyum da değil. Ne denir bunlara? Mesela Antalya doktorlar Antalya. Kongre kongre. Kongre. Ha, kongre. Birinci gün iki gün otururlar. Ağrılar ne yap? Ağrı kesici verelim değil mi? Haydi havuza. <gülüyor> Hopa değerli arkadaşlar şu ağrılara ne yapalım bir konuşalım. Haydi mini golf'e e, konuşmadan. Ağrı sesiniz. Hop mini golf'e. Hop açık bana, Açık büfe açılmış arkadaşlar. Hop oraya. Abiciğim şu çok havalı şeyleri var. Kongrelerin oturumları var. Ağrı'ya karşı global eylem yılı seçilmiş bir kere bu yıl. Global aç, eylem derken yıl Topla böyle. aç karnına. Ağrı kesici almayın. Global eylemlerimiz böyle olacak. Mesela. Ondan sonra bir de hafta başlıyormuş. Çok yakında 6. Ağrı'ya karşı Avrupa Eylem Haftası ne yapacağız bilmiyorum bu eylem olarak yani ne yapılacak bilmiyorum, ağrıya sürekli. karşı ama böyle bir şey var ondan sonra 65 yaş üstünde görülen ağrılar da ele alınacakmış teşekkür ediyoruz <gülüyor> Oy, çok yani. iyi olmuş ya <gülüyor> <gülüyor> Valla 65 yaş üstü ağrılar Ne ağrılarımız var 65 yaş üstü Prostat ağrılarımız olabilir Başka ne ağrısı, ne ağrısı, ağrısı, ağrısı, olabilir, ağrısı işte olabilir O zaman başlıyor zaten değil mi Sabah kalktım bütün gece dönmüşler ağrıları Her yerlerim ağrır Bıçaklar saplanıyor ağrıları tabii, Romatizma biraz... ağrıları i̇şte hep 65 Bir yaş mafsal ağrıları bak. bir kere benim bildim Mafsallar çok önemli Bir de boş böğüre giren o bıçak ağrıları Çok önemli Kulunç kavramı var mı teknoloji olarak kulunç görüyorsun. o ağrı sempozyumu dedi falan gibi şey. Ele yok. alınacak mı? Kulunç ağrısı da felaket bir ağrı. Kulunçun herhalde İngilizcesi olmadığından. Niye cevap? Öyle lan? bir şeyin ele alınması İngilizlerin çok. İngilizlerin da... kulunçu yok mu? Yok Adamlar mu? hep böyle chillop gibi mi yazıyorlar afedersin. Herkesin kulunçu var okula. Biz böyle orada millet kıtır Abi, kıtır. Halbı çinleme kıtır. diye bir şey yok ya. Doğru, orada çinleme yok. diye bir şey yok. Kulunç, yoksa, şey... kulunç da yok değil çinleme mi? Çinleme de var yoksa masaj, ne bir öferleme, ne bir şey. Çineme. Ne bir bardak çekme. Herkide hayat değil be. Ne canım? Hmm. Ağrı içinde kıvranırlar sonra. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hmm. efendim. O zaman size bir de teknolojik haber verelim. Buyurunuz. Japonya'dan. Japonlar bu ara rahat erdi, Melek yavruları dünyaya geleceği için. Aa, doğru erkek veliaht geliyor. Veliaht geliyor ve ülkede tam bir sükunet. Herkes böyle mutlu gülümse. Herkes sabah birbirine günaydın diye o derece bir mutlulukla. Konichiwa yani. Konichiwa. Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ülkede tabii herkes kendini ne verdi araştırmaya, geliştirmeye verdiler. Ülke artık o yaz İki gün havasından, ara mı vermişlerdi. Ne olmuş? Yaz havasından çıktı herkes bir sinirle yapıyordu. Şimdi bir mutlulukla yapıyor. Ee, bununla ilgili olarak da çocuk rahatsız olmasın diye mi artık ne ülke genelinde şöyle bir araştırma yapılmış. Bundan sonra cep telefonlarını içten duymamız için yani içten derken beynimizin içinde çanlar çalar ya. <gülüyor> Telefonlar beynimizin ben içinde çalar Tamam ne diyorum nasıl size bulacağım? İşte <gülüyor> bunu alacaksınız. <gülüyor> bu öyle telefon çok güzel. Daha ince bir sivri sivrimi yapacak her şartta. değişiyor haliyle. Nasıl çıkarıp açacaksın telefonu peki? İşten duydun. Japon bu yapar. Ama Aa. beyninden diyor abi. Beyninden, beyninden. Yani zaten zonklar her taraftan diyorsun. <gülüyor> Dişlerinde hissettim dersin telefonu. Ben onu hiç bilmediğim için öyle bilemiyorum. kulaktan kulaktan yapıyorlarmış. Hadi canım. Tabii. Beynimizin içinde çalar gibi orada ayarlıyorsun ses volüm düğmesi var üstünde. Beyninin içinde çalıyor. Ne kadar mesela çok şiddetli çalmasını istiyorsun açıyor. <gülüyor> Veya sevdiğin bir müzik mesela çaktıdı. Çaktıdı çaktı. O beyninde çalıyor. O hemen. Nasıl çalıyor beyninde? Nasıl, nasıl çalıyorlar? Neyle çalıyor? Yani beynine bir şey mi? implant ha. mı yerleştirelim? Implant işte o şeyin parçasını, telefon bir parçasını içeri, de, içeri gönderiyorlar. Çip gibi bir şey de. İçeri gönderiyorlar Kulavuz kulaktan. gibi bir şey var. Ha, oradan saldım düşünün. Peki sırf zili mi duyuyorsun yoksa konuşanı da duyuyor musun? Konuşanı da duyuyorsun canım. Hiçbir espirisi yok abi sırf zili duyarsan zaten. Zil duyduktan sonra... canım, o zili duyduktan sonra. Tabii canım. Zili zaten Kafanda çalsın çakkılı çakkılı. Ondan sonra nasıl konuşacaksın? Ben kulağımı temizlerken mesela. Hı hı, çok rahatlık olacak bundan sonra. Kaybetmeyeyim telefonun en önemli parçası. Bir evet. espirisi kalmaz. Diyor, onun kendi sistemin içinde dahil temizleyicisi var. Ha, bunu da temizleyin kulakları. Dışarıdan büyük ihtimalle ip gibi bir şeyle bağlıdır zaten o. Yani içeriye yerleştirirsin ama senin inisiyatifinde Çıkarabiliyorsun. Çıkarabiliyorsun, Çıkarabilirsin tabii. Bence öyle olması lazım. O da bayağı bir zevkli yani. Zevkli. Çıkarırken derken. mi? Ha. Sen onu Zek kir gibi do. düşündün ha, değil mi fay? çıkarırken böyle bazen şey olur. Mesela şey diye düşün. Birisini aratacaksın ki Bak. o konuşacak, onun nerede olduğunu anlayacaksın. Ben sana tam anlatayım hissedeceğin duyguyu. Koştun, koştun, terledin. Evet. Sırtına tülbenti sürdüler. <gülüyor> Bir, Sonra ya, bir, yakinin herhalde bir yakinin herhalde evet Sonra yarım saat geçti. O soğudu, terin soğudu. Sonra bir ucundan hafif ama tatlı tatlı tutup çekecek böyle hızlı değil. Tülbenti böyle. mi? Aha, o tülbent bütün sırtını böyle böyle okşayarak hop diye çıkacak. Hayır başka neylerde zevk alıyorsun? <gülüyor> Orada hayatta. hissettiğin duygu var. Evet. Aynısı o telefondaki o temizleme mekanizması. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ay, aydın Çocukların Fahir abisi Bitti mi konuşmam? <gülüyor> Bitti canım aşk olsun yani <gülüyor> Baran, ...Baran'la konuşuyorduk... Ha, ...ne konuşuyoruz... ...öyle her sabah arıyoruz işte... ...çocuğu bir... kandırıyorsun değil mi Fahir... ...ne kandıracağım? ...ne mi? bileyim abi... ...harçlıklarla bir birlikte ben sana bisiklet alacağım falan gibi şeyler var mı... ...5 yaşındaki çocuğu kandırmaya utanmıyor musun? ...yok çocuk yani? kreşe gidiyor... ...bazen dersleri falan oluyor... ...onunla ilgili sorular soruyor... ...matematikte yardımcı falan... Olur. ...yardımcı oluyoruz... ...ondan sonra harçlıkları da iyi harçlığı var ha... ...öyle az buz değil... ...hayda sağ Allah... ...bizde tanıştırsana... Be ...500 lira falan alıyormuş... ...günde... Ayda. Ayda mı? Ayda 500 lira ve çocuğun yol masrafı yok çocuğu kreşe bırakıyorlar. Yemek masrafı zaten kreşte yiyor. Kira derdi falan da yok. Zaten el kadar çocuğun yiyeceğiyle ondan sonra anlaştık. Herhalde ne anlaştınız Fahil? Güzel bir miktar şey yapacağız. Ben anlaşmanızı... Ama çocuğun geleceği için ben onun eğitimi için harcayacağım ileride. Son kısmını duydum anlaşmanızın şey. Tamam şimdi ben kapatıyorum yayına gireceğim tamam mı? Hadi bakalım diye konuşalım. Bu mu anlaşmanız? Tamam nasıl? mı? Tamam mı diye mi anlaştın? Nasıl konuşacaktım? Koçum ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ben iki aylık bebekle düzgün konuşurum Hiç ne, konuşuyorsun? Bıdı bıdı bile ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun değil mi? Burada burada söylerim. aile aileci aile aile mesele. <gülüyor> Biliyorum ben senin ne O çocuğun gözlerinde okunuyor zaten ne konuştun. Yazık yavrum. Nasıl korkuyor? Nasıl ürküttüysen sen çocuğu. Ne yapalım? Baba dedi. korkusuyla yetişiyor o çocuğu. Yalnız fail bir şey diyeceğim. Hakkını yeme. Hakkını. Yedi, Hakkını yeme. Ege'nin çünkü şimdi e, şimdiden Ege demeye başladı. Evet. Ne ben... diyor? Biz sen de daha Oktay kaç defa şahit oldu. Geldi abi pazar, pazar günü ben sen. dinledim yani. Ege, Ege çocuk. Nasıl? Ee, Ali'nin konuşmaz Ne diyor ben. mesela? Hıçkırık tuttuğu zaman. <gülüyor> diyor. Bir daha yap bakayım. <gülüyor> Ehe, bu ne demek? Bu ne demek? Ege demek işte Nasıl? Sen babasına de... ismiyle mi hitap ediyor? Vay yani. be çok Avrupa'yı yetiştiriyorsunuz çocuğunuzu. Kim Bauer Jack Bauer'a Jack diyor diyor. Öyle mi? Evet. Bu burası ama şey değil efendim. Burası Avrupa değil daha. Avrupa. Sen kendi çocuğunu Fahir Bey diye yetiştirirsin. Abi bana peder. Baran ne diyor, diyor mesela sana? Bana mı? Hı. Bana siz diye hitap ediyor. <gülüyor> Çok ama saygılı çocuk hakikaten. Süper ak kalite eğitimi olan bir çocuk. Siz diye hitap ediyor. Barancım lütfen diyorum böyle siz diye. Sen diyebilirsin bana Fahir abi. Hayır efendim benim aile terbiyem buna müsaid değil. Siz diye tekrar üstüne basarak o Z'yi de baya bir şey yapıyor ki ben... Bir lafını geçiremiyorsun yani bir, çocuğum. Yani lafımı geçecekti. bir Onda bir dostluğumuz var, bir hukukumuz var artık. Brabusunuz Faiz. Vallahi tebrik ediyoruz. E, Buyurun efendim. Buyurun Gündemden... efendim. Zekayı ilerleten 15'in besin diye uzmanlar açıklama yapmış ama biraz yalan dolan gibi geldi bana. Bak şimdi bir şey soracağım en başta. Bir kere bu besinler yavan besinlerse... Hayır. Bir numarada döner var. Ben sana söyleyeyim. Zekayı ilerleten... O zaman mi? hakikaten ha. mantıklı. Ex. Ama çirkin çirkin şeylerse... Onu zeki adam zaten yemez Bak ben zekayı ilerleten mesinleri sayıyorum 1 döner 2 bal kaymak 3 cevizli sucuk 4 pirzola 5 Hayır kaça kadar İzmir köfte Hatırlar mısınız bir zamanlar ee, Burada bir konuğumuz olmuştu Son derece Kim? zeki